hanın beryani Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencio <Gülüyor> Sel dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanının 22, 22. yaşını coşkuyla kutluyoruz bugün. Kutluyorum. Ee, ve şu andan itibaren kim dilerse programa canlı olarak bağlanabilir. Çok yakın tanıdıklar hariç. Bu konuda hassasiyetim var. Eee kim dilerse telefona bağlanabilir ve Tunan'ın Beri Hanı ile ilgili herhangi bir anısı ya da düşündükleri ya da e, ya yani hissettikleri duyguları her şeyi benimle paylaşabilir. Tabii bütün dinleyicilerimizle Tunan'ın Beri yanı dostlarıyla da paylaşabilirler. Telefonu anımsatıyorum. 0212 343 4040 0212 343-40-40 numarayı zaman zaman hatırlatacağım yine. Ee, bugün 22 yıl olmuş. 1995'in Aralık ayı. Hep yinelerim. Ee, tesadüfi olarak işte Temmuz-Ağustos aylarında Açık Radyo'nun e, müzik yayınını yakaladım. Allah Allah bu ne dedim. işte Hindistan'dan şuradan buradan. Dünyanın her tarafından müzikler duyuyoruz. Ee, o zaman için bu çok büyük bir yenilik. Çok büyük bir fark. Sonra günün birinde yayın başladı. Ee, tabii o ilk açık gazeteyi dinlediğimi hatırlamıyorum. Daha sonradan e, yeniden tekrar edilen e, o programı dinlediğimi hatırlamıyorum fakat bir şekilde başka bir yayına denk geldim ve açıkladığının artık yayına geçtiğini anladım. O anda aradım. Sevgili ile Ömer abiyle konuştuk ve o gün bugündür gündür e, ne diyelim buradan uzak düşemedik. Önce Harbiye'deydik. Yıllarca Harbiye'de e, programımızı yaptık. Açıkla düşenlikleri yapıldı. 97-98 yıllarında çok güzel etkinliklerdi. Unutulmaz konserler oldu. Biz de çaldık. Ee, bir taraftan da zor yıllardı tabii. Ee, ülkenin Güney doğusunda her gün 5-10 insan faili meçhüllere kurban giderdi. Ee, Bosna'da savaş devam ediyordu. Her gün 5'e doğru Bosna günlüğü Dinliyorduk yine açık açık radyodan e, gün be gün takip ediliyor, ediliyordu olup bitenler ha, aynı zamanda da ben kendimce adam olmaya çalışıyordum işte yeni müzikler keşf ediyorum e, kendi projelerimi oluşturuyorum e, benim bu arşiv merakı açgözlü arşiv tutkusu her geçen gün yeni malzemelerle tanıştırıyor beni falan filan e, aradan 22 yıl geçti köprünün altından çok sular aktı tabi ülke değişti dünya değişti dünyanın önceliklerinin daha çok farkına vardık dünyanın kirlendiğinin bozulduğunun her anlamda gerek kültürel bakımdan gerekse e, fiziki anlamda bozulduğunu daha çok fark ediyoruz bugün. Kitle kültürü dediğimiz şey e, teknolojinin gücüyle, sosyal medyanın gücüyle daha da kendini hissettirmeye başladı bugün. Ama biz de ayaktayız, bizim gibiler de ayakta diyerek başlayalım. E, i̇lk parçamız programın jenereğinde üçüncü olarak duyduğumuz sesten ve e, onun bir projesinden gelecek. Bulgaristan'dayız. Galina Durmuş Liska Kuzey Bulgaristan'ın en önemli şarkıcılarından biri Yeni edindiğim Bir albüm bu Bulgarian folk music From For mixed choir, uh, choir diye. Yani kadın erkek Karışık korodan Bulgar halk Şarkıları Adıyla bir albüm yapmış bir proje yapmış Kubrika Ensemble. Eşlik ediyor. Koro ile birlikte. Ve onun çok meşhur ettiği yani Galina Durmuş, Durmuş Liska'nın e, sevdirdiği Godini Godini yani yıl yıl e, diye çevirebileceğimiz bir e, şarkısıyla başlayalım. Arkadan Koro başka şarkılara bağlıyor tabi. Uzunca bir parça. Ve artık şu andan itibaren 0212 343 40 40'dan bana ulaşma şansınız var. E, Tuna'nın bir yanına dair hikayelerinizi her şeyi paylaşabilirsiniz. E, dinliyoruz. Galina Durmuş Liska ve Karışık Koro. Goodie. Tuna'nın beri yanındasınız. Bugün 22. yaşımızı kutluyoruz Tuna'nın beri yanı olarak. Programın başında anımsattığım gibi e, doğrudan canlı bağlanıp duygu ve düşüncelerinizi anlatabilirsiniz. 0212 343 40 40 Evet Bulgaristan'dan kuzeyden Galina Durmuşliska ve e, Kubrika ansambulu dinledik bir medley e, seslendirdiler. ve Kubrika dinledik bir medley seslendirdiler. Şimdi 22 yıl boyunca ne yaptım? Ee, aslında ne yapmadım demek? Yani öyle bir soru sormak daha doğru herhalde. Burada kötü müzik, yani bana göre tabii kötü müzik çalmadım. Elektronize edilmiş, e, alt yapılarla bozulmuş müzikler çalmadım. Birkaç istisna vardır illaki. Ama genel olarak e, bu ülkeleri Göz önünde bulundurdum. Ayrıca bol bol konuğum oldu. Dünyanın çeşitli bölgelerinden. Küba'dan tutun. E, Adige Özerk Cumhuriyeti'ne kadar. işte türlü türlü ülkelerden Türkiye'ye gelmiş. E, ve şu anda bir kısmı aramızda olmayan müzisyenler, şarkıcılar, icracılar konuk ettim. Eee... Genel eğilimin dışında kalan müzikleri her zaman dinletmeye çalıştım. Yani burada mesela çok büyük oranda doğru anımsıyorumdur. Hani özel bir mesafe koyduğum için değil ama her yerde kolaylıkla ulaşılabileceği için örneğin bu bir Balkan müziği programı ama bu programda Goran Brekovic çalmadım. Ya da Şantel çalmadım. çalmadı düşünmüyorum. Zaten kolaylıkla e, ulaşabileceğiniz e, müzikler ayrıca benim e, bilincil olarak tercih etmediğim müzikler. Bir şekilde ticari e, ortama ayak uydurma çabası sezilen çalışmalar. Öyle veya böyle. E, dolayısıyla daha az bilinen örneklere ki aslında yekun içinde hiç, hiç de ee, sayıca az değildir. O örnekleri sizlerle paylaşma, paylaşmaya çalıştım. Ee, duyamayacağınız müzikleri duyurmaya çalıştım. Ee, Balkan coğrafyasında ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan küçük halkların, küçük azanlıkların e, müziklerini sizlere duyurmaya çalıştım. Ee, bir ülkenin adı geçince e, işte Bulgaristan'da yalnız Bulgar müziği olmadığını Başka müziklerin de yaşadığını küçük küçük ya da Yunanistan'da ya da Makedonya'da bunu anlatmaya çalıştım size. İşte atıyorum Yunanistan'dan Yunanistan coğrafyasından ama Yunanca olmayan müzikler dinlettim örneğin. İşte Slovakya'dan ama da olmayan Rus'in müzikleri dinlettim. Yani böyle gidiyor. Evet özel ve alternatif bir Balkan müziği programı e, gerçekleştirmeye çalıştım her hafta burada. Şimdi e, yakın zamanda yine elime geçen bir e, Ulah şarkıları albümünden bir şarkımız var. E, bu topluluk Grevena şehrinden yine Grevena'da e, varlığını sürdüren küçük bir firma tarafından yayınlanmış. E, o bölgede e, ulah azınlığın yani aslında Romenlerle akraba olup da e, çeşitli nedenlerle Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yugoslavia'ya göç eden e, adlarını işte ulah, e, arumanyin, e, vlah ondan sonra gibi çeşitli tanımlamalarla, e, isimlerle tanımladığımız bu insanların ee, Yunanistan'daki kolunu oldukça fazla temsil eden bir firma bu. Grammy'daki firma ee, yaklaşık 20 civarında ulan albümü yayınlamış. Onlardan birinden e, şu anda o benim hatam e, albümün üzeri Yunanca olduğu için tam şarkıcının adını söyleyemeyeceğim size ama onun için bir program yapmayı düşünüyorum o zaman bu programın takipçileri kim olduğunu öğrenecekler şimdi Grevena çevresinden bir ulaş arkası dinleyeceğiz Sevgili dostlar ilk bağlantımızı yapıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Muammer Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben iyiyim, Çok teşekkür ederim. İçimden geçenleri söylemek istedim size. 22 Hı. yıl e, oldu dediniz. E, evet Nuriye Hanım yapın. değil mi? Evet Nuriye. Ama bizim için hiç 22 yıl geçmiş gibi değil. İlk kez sizi dinliyormuşuz gibi böyle taptaze çok heyecanla sizi dinliyoruz. Çok güzel şeyler aktarıyorsunuz. Böyle nasıl hissediyorum biliyor musunuz sizin programınızı dinlerken? Sanki dünyanın hiç keşfedilmemiş bir yerine gidip orayı görmüş gibi, hiç yenmemiş bir yemeği yiyormuş gibi. O kadar güzel çok farklı hoş e, duygularla programınızı takip ediyoruz. İyi ki varsınız. Vallahi çok teşekkür ederim. sesinizden zaten söylemek istedikleriniz o kadar anlaşılıyor ki yani <gülüyor> cümle kurmasanız da e, hissettikleriniz çok net anlıyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Çok, çok heyecanlıyım çok... şu an. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın ve çok daha fazla programlar Sizler yapabilirsiniz. Sizler de iyi ki varsınız. Sizler olmasanız, sizin gibi insanların desteği olmasa biz devam edemeyiz. Sağ olun. Çok özelsiniz. Sağ çok sağ teşekkür ederim. Yani. Sevgiler çok çok. Farklı çok. bizim kulağımıza getirdiğimiz. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. İyi günler. Hoşçakalın. Yunanistan'dan bir ulah şarkısı dinlettim size. Az önce de sevgili Nuriye Hanım'la konuştuk. Ee, dedi ki dünyanın gidilmemiş bir yerine gitmiş gibi hissediyorum kendimi ve yenilmemiş, daha hani tatmadığım bir yemeği tadar gibi hissediyorum dedi. Şimdi özellikle yemek konusu açılınca insan tatmadığı yemeği e, yemeğe yeltendiğinde e, bir kısım İnsanlar var ki aman ben daha önce bunu bilmiyorum. Asla yiyemem deyip geri durur. Ee, bazısı da denemek ister, keşfetmek ister. Bu tabii insanlar arasındaki e, mizaç farkı, yeniliğe e, açık olma, işte önyargısızlık, e, dünyada bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamayan ve bizim gibi yemeyen insanlar olduğunu da düşünüyoruz. E, ne diyelim, e, kale alma ihtiyacı duyan insanlar bunlar. Yani bence Açık Radyo Camiası'nda da hep böyle insanlar var. Yeniliğe e, aslında var olan ama bilinmeyen, e, çok fazla tanınmayan şeyleri e, açık olma eğilimi her zaman Açık Radyo dinleyicisinde mevcuttur diyelim ve tekrar Nuriye Hanım'a sevgiler gönderelim buradan. Sırada ne var? E, aslında bugün bu 22 yıl boyunca e, radyoda çaldığım farklı müziklerin minicik bir e, toplamı gibi bir e, yaklaşımla müzik getirdim size. Bu coğrafya Balkan coğrafyası Turan'ın beri, yanı coğrafyası ama ben e, sık sık olduğu gibi bugün de e, kendi koyduğum sınırları aşacağım ve bambaşka coğrafyalardan müzikler de dinleteceğim. İşte zaman zaman çeşitli gündemlerle ya da herhangi bir gündem'e bağlı olma olmadan dinlettiğim müziklerim biri de Kürt geleneği. Size 1955'ten bir kayıt dinleteceğim. Tabii çok özel kayıtlar getirdim bugün. 1955'te Amerika'da devlet destekli firma. Smithsonian Folkways tarafından kaydedilmiş bir e, albüm bu. 1955'te. O zaman Longplay, yani uzun çalar yeni yeni e, devrede bunları plak olarak yayınlamışlar. Daha sonra da dijital ortama aktarılmış. İran'dan e, tabi Kürt azınlığın yaşadığı Kirmanşah bölgesinde yapılmış bir kayıt. E, meçhul bir insan. Yani genellikle İran'da e, ne diyelim amatör müzisyenler bunlar. Gerçek halk müziği geleneğini e, yansıttığı için e, profesyonel şarkıcılardan çok e, sıradan insanların söylediği kayıtları e, baz doluyor bu Smithsonian Folkways firmasının genel yaklaşımı. Şimdi İran'dan e, Kürtçe bir uzun hava dinleyeceğiz. Lalevari <Gülüyor> Seni gel azki, az fakir, شین لکھ mi jabari, mi mo pironya baran abizet barituranu Ano ano ano ano ano ano ano drabno ano ano ano Allah selam selam kocama keyfinin rahmetimle vay nokmana bilala ve dama ture kocak dine ve Evet, Tuna'nın yanı devam ediyor ve 22. yaşımızı kutluyoruz. 22 yılın küçük bir, e, küçücük bir özetini vermeye çalışıyorum size. Hem çaldığım müziklerle hem de e, dinleyicilerle yaptığımız konuşmalarla e, yine anımsatayım. 0212 343 4040 numaralı telefondan canlı yayına bağlanıp e, sesinizi hem bana hem de dinleyiciye duyurabilirsiniz. Tuna'nın Beriyanı'na dair söyleyeceğiniz bir şeyler varsa tabii ki. Şimdi yine çok özel bir kayıt var. Ee, Türkiye'de yapılan ilk demesem bile belki ikinci, üçüncü e, kayıtlar bunlar. E, 1905'te yayınlan e, kaydedilen silindir kayıtları yani fonograf kayıtları e, volüm oldukça düşüktür Selahattinciğim için birazcık e, yüksek tutman lazım. E, Becker Records adlı bir Alman firmasının e, dünyanın her tarafına gönderdiği mühendislerden birinin e, yine Türkiye'de dahil olmak üzere Endonezya Hindistan gibi yerlerde yaptığı kayıtlardan e, oluşmuş bir derleme geçti evleme Becker Records 1905 evet zaten Türkiye'de yapılan ilk kayıt da 1902'de yapılmıştı e, sanıyorum bu da yani en başta gelenlerden biri. Ee, 1905'te yapılan bu kayıtta aslında eskilerin iyi bildiği İstanbul romanları arasında söylenen ve bizim Türk müziği repertuarında da artık seyrek icra edilse de bilinen bir parça bu. Ee, Sürüverin cezveler kaynasın ama herhalde bundan daha eski bir kaydı. Yoktur bu parçanın. 1905 yılından yapılmış kayıttan geliyor. kadiye nilika sangah rey Aa diye namandırtiye Aa diye sulu sulu göğeyi Aa diye sulu sulu göğeyi Aa diye 112 yıl önceden bir kayıt dinlettim sizlere. Ee, yarın sabah çarşıya gideyim kadiyeme bir hotos alayım diyordu nakaratta. Meşhur e, bizim de konserlerde çaldığımız Sürüverin Cezveler Kaynasın türküsü. Türkiye'den yapılan ilk kayıtlardan. Muhtemelen İstanbul'da yapılmıştır bu kayıt. E, roman geleneğinde çok sevilen bir şarkıydı. Dediğim gibi çok az İcra ediliyor ama biliyoruz. Evet. Anımsatayım 0212 343 4040 numaralı telefondan canlı olarak e, arayıp düşüncelerinizi duygularınızı paylaşabilirsiniz. Tunanlı'nın beri yanına dair. Şimdi sırada geçen yıldan bir kayıt var. 2016'dan bir kayıt var. E, Petit Planet adlı küçük gezegen adlı bir e, oluşum var. Bildiğim kadarıyla Kanada'da bir oluşum. E, tamamen e, ticari tutumdan uzak bir e, tavırla dünyanın her tarafına gidip e, müthiş kayıtlar yapıyorlar ve paylaşıyorlar. Eee bu kayıtlar arasında çoğunlukla halk müziği var ama daha popüler kayıtlara da e, yer verildiği oluyor doğrusu. Bu tamamen saf bir Kosova müziği derlemesi. Kenge Besa adını taşıyan bir, Kıngı Besa adını taşıyan bir albüm bu. E, meşhur bir müzisyen ailesi birlikte seslendiriyor e, bu albümde. Çok otantik kayıtlar, düğün şarkıları, e, ağıtlar... Aşk şarkıları, e, harika bir kayıt ve e, burada duyduğunuz şarkıları Arnavut müziğiyle bağlantılı hiçbir albümde kolay kolay e, duyamazsınız. Çok arkaik eski şarkılar ve icra tarzı da artık e, sıradan dinleyicinin çoktan burun kıvırdığı e, tarzda seslendirilmiş. Şimdi Kosova albümünden dinliyoruz Petit Planet e, firmasının yayınladığı. Daireyle çalıp söylediler e, Kosova Arnavutları. Şimdi Sibirya'ya geçiyorum. Yakın zamanda aslında bir Sibirya gezintisi içeren programı yapmıştım. O programda e, dinlettiğim bir grup, çok sevdiğim bir grup. Üç kadın oluşturmuş grubu. Temel olarak aslında e, bizim civiş harp dediğimiz ağızdan burası olarak Türkçe'ye Adap dedilen çalgıyı çalıyorlar üçü de tabi vokalde var yani şarkıda söylüyorlar çok özel bir topluluk Yakutlar Yakut Türkleri yani Yakutlar sonuçta Türkiye kökenli bir halk eski geleneklerini fazlasıyla koruyan bir halk daha az dünyayı açılmış kendi içinde yaşayan bir halk şaman geleneklerini fazlasıyla koruyan bir halk ve kendi mitolojilerini de e, hiçbir şekilde unutmayan bir halk. E, bu grupta eski Yakut mitolojisini tekrar ya yaşatan ve bize tanıtan önemli gruplardan biri. Ayal Khan grubunun ismi. Ayal K-H-A-N yazılıyor. E, şimdi onlardan seçtiğim bir şarkıyı dinletiyorum. Bu arada anımsatayım yine. 0-212-343-4040 numaralı telefondan. Canlı olarak baranabilme şansınız var hala. Evet, Tuna'nın beri yanındasınız ve 22. 22. yaşımızı kutluyoruz bugün. Ee, sizlerin de katılımı mümkün. 0212 343 40 40 Şimdi Makedonya'dayız. Ee, şu anda Makedonya'nın yaşayan en büyük e, akordiyoncusu tartışılmaz bir şekilde en büyük akordiyoncusu Milan Zavkov. Kendisi 40. yıl konseri yapmış. Yakın zamanda müthiş bir konser olmuş. Hem televizyon programı var, kendi de hazırlayıp sunduğu Makedonya Devlet Televizyonu'nda. Hem de yine 1949 yılında kurulan Tanet şarkı ve dans topluluğunun akorde oyuncusu olarak çalışıyor yıllardır. Çok önemli şarkıcılara eşlik etmiş. Ee, müthiş bir akoryoncu. Ee, insan hani bu konser kaydını dinlerken hani bunu canlı e, çalamayacağını düşünüyor. Fakat canlı çalıyor adam. Ve yakın zamanda geçtiğimiz aylarda yapılmış bir konser. Ee, ağırlıklı olarak e, televizyon programında birlikte çaldığı ekip arkadaşlarıyla çalmış. Ama her parçada çeşitli konuklar e, girip çıkıyorlar. Akışı her şey müthiş e, ayarlanmış. E, olağanüstü bir konser. Oradan bir e, bizim chat dediğimiz bir dans formu vardır. Chat formunda e, bestelediği bir dans havası dinleteceğim sizlere. Epey uzun. Ben dinlerken yoruluyorum. Sanıyorum siz de yorulursunuz. Hala bağlanmak isteyen varsa canlı yayına. Ee, varmış Şarkımızı bir dinlemeye başlayalım Ondan sonra Sevgili dostumuza bağlanalım Ve Milan Zavkov Yanzavko çalarken e, bir dostumuz var telefon at, bağlantının ucunda. Merhabalar. E, merhaba Muammer Bey. Merhabalar Şinasi, Şinasi Bey değil mi? Adım. Evet evet. Merhaba. Merhabalar Şinasi evet. Bey. Bu kadar uzun süre devam eden programınızı da ben de 22 yıl olmasa da oldukça uzun hemen hemen yarısından beri diyebilirim, dinliyorum. Ne güzel. E, sizi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Programınızın doğum günü de kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Şinas Şinas ee, Beyciğim. sizin de bir Beylikdüzü'nde bir konserinizden sonra da tanışmıştık. Ayaküstü bir sohbet etmiştik. İki sene önce falan herhalde. Tanıyorum evet. Bir de geçenlerde birkaç ay önce Turlan'ın beri yanından diye size fotoğrafını da yollayıp selamlar söylemiştim. Evet. Elbette Hat hatırlarsınız. Tabii, tabii tabii. hatırlıyorum. Evet. Beylikdüzü'ne evet. selam yollayalım. Orada mı oturuyorsunuz? Yok, Bakırköy'deyim de orada konserinize Konsere gelmiştim. geldiniz programınızı sürekli her hafta takip ettiğim için orada da haber alır almaz gelip, izlemiştim çok teşekkür ederim ee, sağ olun var olun bağlanmanız sesinizi bize duyurmanız çok önemli ee, çeşitli vesilelerle yeniden karşılaşmak üzere umarım inşallah iyi yayınlar diliyorum hoşçakalın Şenasi Bey sevgiler Evet sevgili dostlar bir dinleyicimiz dava telefonun öteki ucunda ee, merhabalar. Merhaba Atman Merve Bey nasılsınız? Tahir Hanım teşekkür ederim sizler nasılsınız? Te ben de teşekkür ederim ben sizi sürekli takip ediyorum hem e, Lozan mübadilleri e, gecelerine geldiğimizden tabii, beri tabii. bir de Babylon'da izlemiştim ilk çıkmaya başladığınızdan Çok beri. Çok yıllar önce tabii. Evet e, sizi tebrik ediyorum. Açık radyodan bulmuştu. Ben de sizin gibi açık radyoyu, özgür radyoyu ararken bulmuştum. Onun Onlar hemen da yanındaydı ve... zaten. <gülüyor> evet. Onlar da özgür Radyo'yu dinlemeye başlıyorlar. Ama özgür ben. radyoyu kapattılar ne yazık ki. Onu da buradan söyleyelim çok üzgünüz. Evet. Kapattılar. Ben de çok üzgünüm. Ben de onu onu da takip ediyordum. Zaten ben ben de bir radyo maniyim herhalde. Şey olarak sabahsana yani uyanıyorum açıyorum. Gece yatarken bile e, açık oluyor başucumda. Nazım da çok Bertol Brecht de siz. öyleymiş biliyorsunuz. Evet çok mutluyum sizlerle böyle e, karşı karşıya konuşamasak da. Ama aileden birisiniz gibi e, oturup e, böyle dinli, dinliyorum sizin programınızı. Çok hoşuma gidiyor Balkanların müziği. Ben çünkü ben de midilli şarkı. E, Mübadil değilim. Daha önce gelmiş ama anneannemlerle hep o türküleri, oyun havalarını dinliyordum annemlerimden. Bizimkiler de daha önce gelmiş. Önemli değil. Yani evet. lözen mübadilleri Aynı. bizi birleştiriyor. Evet, birleştiriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Tayyip Hanım. Aynı zamanda Fahire, T ile ah, başlıyor. Ma, ma. Evet, Fahire. Özür dilerim. Rica ederim. Hep yanlış anlaşıyoruz zaten. Evet, belki. evet. Benim soyadımı da hep iyi ile yazarlar. Ketenci oğlu yazarlar. Ama Ketenci oğludur. Yani C'den sonra evet. o gelir. <gülüyor> evet. Böyle... Albümlerinizi de e, takip etmeye çalışıyorum. Peki. Size başarılar diliyorum. Sevgiler, Uzun ömürler versin. Kendinize... Hep beraber e, bize böyle e, çeşitli müzikleri e, dinletin. Çok mutlu oluyorum. Sevgiler çok çok. İnşallah vakıfta yine karşılaşacağız. İnşallah. Sevgiler çok çok. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Evet bu arada şarkımız bitmiş galiba Selahattin. Ee, Fahira Hanım düzeltiyoruz. Ee, Tuna'nın Beri Yanı'nın 22. yaşını kutluyoruz. Son şarkıyı dinletme zamanı geldi. Ama hala e, bağlanma şansınız var. 0-212-343-40-40 Eğer yetişemezseniz programda Programdan sonra yine 15 dakika telefonun başında olacağım. Son şarkımız Bosna'dan. Ee, yakın zamanda daha doğrusu geçen sene torunla bir program yaptık. Damir İmamoviç ama bugün baba ve büyük baba beraber söyleyecekler. Nejat Imamović ve e, büyük usta Zaim İmamoviç birlikte söyleyecekler. Birlikte bir albüm yapmışlar. Son durağımız Bosna olacak ee, yine veda edeceğim tabii ki ee, 22. yılımız kutlu olsun umarım bu radyo e, biz bu dünyayı terk edinceye kadar en azından sonrasını bilemeyeceğiz. Ee, yaşar ve bu programda elimiz ayağımız tuttukça devam eder. Evet e, programı bitiriyoruz ama e, dinleyicimiz daha yakaladı yayını. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ee, İstanbul Sefa Mehmet Başaran. Merhabalar Mehmet Bey nasılsınız? Ee, e, teşekkür ederim. Ee, takriben 15 yıl önce bir görüşmüşlüğümüz oldu. Hatta e, bir e, kına gecesinde. Evet suavret, evet Deli Heh hatırladınız. Tabii ki. Tabii nasılsınız ki? efendim? Unuturmayayım teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. İyiymişim. Ee, Programımız bu arada harcıyoruz, yeni yaşadığımız. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi uzun zamandan beri işe işten dolayı pek programınızı takip edemiyorum ama çok takdir ediyorum. Çok Hakikaten... teşekkür ederim. Ayrıca bloğumuz var. Tunanın biri yani blokspot.com. Evet. Son 5-6 senenin programlarının Hepsini dinleyebilirsiniz istediğiniz Öyle, zaman. Mi? Tabii Öyle ki. mi bak ne, ne güzel Tabii. Ne Tuna'nın ee... Tuna beri yanı Blogspot.com yazın ee, Herkes istediği zaman Ulaşabiliyor bu programı da dinleyebilirsiniz sonra ee, Tamam ben şimdi e, Dinleyenlerimize Kısa bir anımızı bir şey yapmak istiyorum ee... Küçücük çünkü e, Küçücük. Evet. E, Zamanımız çok daraldı Evet anladım ee, Şimdi şöyle bir şey O akşam hatırlarsanız e, Sizi almaya gitmiştik bir arkadaşla beraber e, evde bir pansumanımız vardı. Ufak bir pansuman vardı. O sırayı beklerseniz dediniz. Bir 5-10 dakika. O arada bize e, bir şarkı dinletmek istediniz. Hatırlayabilirsiniz. Ee, El vallahi o kadarını hatırlamıyorum. Yani Siz şimdi, daha iyi hatırlarsınız. Neyse <gülüyor> o önemli değil de. Hayır oradaki ben şey, e, sizin o e, e, amal olduğunuzu ben daha sonra e, farkına vardım. Anladım. E, ha, orada o plağı o şarkıyı bulmanız çok ilgimi çekti. Ee, onu izleyicilere, izleyicilere, dinleyicilere hatırlatmak isterim. Evet, benim büyük bir arşivim var mı? istediğim her şeyi evet. aşağı yukarı. Eskisi kadar kolay, hani... kolay olmuyor ama buluyorum, hala buluyorum. Evet, yani hiç plağır pla iğnesini, hiç e, cızırtı yapmadan aynı istediğimiz şarkıyı... Dinlediğinizde. Tabii, tabii Çok tabii. teşekkür ederim. Mehmet Bey çok memnun oldum. İnşallah Kendinize iyi bakın. Yakında görüşürüz. Sosyal medya falan kullanıyorsanız ekleyin. Bağlantı da olur. Evet. Zaten, ektir, ektir tamam tamam, tamam. Sevgiler çok çok. Da. Görüşmek üzere. Eyvallah. Evet sevgili dostlar bugün e, dört birbirinden değerli dinleyiciye bağlandık. E, kendi düşüncelerini anılarını anlattılar. 22. Yaşımızı böyle keyifle, e, sıcaklıkla, mutlulukla kutlamış olduk. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. Biliyorum ki birçok insan canlı yayında e, arama çekiniyor. Kendi sesini duyurmaya e, çekiniyor. E, bana 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Yine aynı telefondan 0212 343 4040 numaralı telefondan. Bu arada e, emeği geçen sevgili Selahattin ve Buket'e buradan teşekkür ediyorum. Bu yoğun yayın trafiğini idare ettikleri için. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa e, bir konuğum var. İki hafta üstte çok değerli bir akordiyon ustası, çok değerli bir armonika ustasını, papacısı anlatacağız sizlere Yunanistan'dan. E, çok değerli bir müzisyen. İki hafta onun kayıtlarını paylaşacağız. E, özel bir değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. Hoşçakalın. Ișoara marjei ne-s-n spun n-aioc când sevii Ișoara marjei ne s, s n